İzal Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzal, merhabalar. Günaydın. Günaydın. Merhabis Günaydın özdeş, günaydın her herkese günaydın. Ee, yani bu sabahmış geldim var diyerek böyle tomurcuklu, çiçekli, börtü böcekli güzel bir giriş yapmak isterdim ama ne yazık ki e, bol kanlı ve katliamlı geçen bir haftanın e, karikatürlerinin açılışını İranlı bir sanatçı Firuze Muzaffari'nin kanlı bir karikatürüyle yapacağım. Üzgünüm. Bir kadın herhalde değil mi Firuze? Bir kadın evet Firuze. Firuze. Firuze diye yazılıyor ama Firuze bir e, Cartooning for Peace üyesi ve 2012 yılında e, Kofi Anan tarafından e, ödüllendirilen İranlı dört muhalif karikatürcüden bir tanesi. E, çok e, iyi bir karikatürist aslında. Kendisi İran'da e, halen İran'da olduğunu tahmin ediyorum. E, ve ee, Muarif bir karikatörcü dediğim gibi. Şimdi e, Firuze'nin karikatürünün kahramanı da e, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman yani MBS değil mi? Öyle mi diyoruz? Evet. MBS. MBS. MBS. E, bu karikatürde e, tıpkı bisikalık fotoğraflarda olduğu gibi e, prensin portresini e, önden görüyoruz. Genç veliahtın yüzünün e, burundan aşağısı kapkara e, bir e, sakalla kaplı yani çenesi e, falan işte sakallı. Kafası da omuzların üzerine e, doğru sarkan kırmızı baklava desenli bir kefiye ile örtülü. Daha doğrusu beyaz üstünde kırmızı desenleri var e, bu kefiye'nin. Buraya kadar her şey normal. E, ne var ki Firuze'nin çizmiş olduğu... M.B.S.'nin portresine biraz daha yakından dikkatlice baktığımızda kefiyenin üzerindeki o kırmızı desenlerin aslında insan figürleri olduğunu fark ediyoruz. Hani e, bir cinayet işlendiğinde polis maktulün yattığı yeri böyle tebeşirle o kişinin e, krokisini çıkartıp çizer ya. İşte bu şekilde işte pozisyonda evet. Evet. Tam o şekilde yatan onlarca insan krokisi var. MSB'nin, e, MBS'nin kirpisinin üzerinde. E, karikatür karesinin üst kenar çizgisinden aşağı doğru da dikkat ederseniz e, kanlar akıyor yine MBS'nin kafasına doğru. E, bu karikatür gerçek değil belki ama son derece realist, gerçekçi diyorum buna. E, Firuze'nin bu karikatürü e, çizmeye iten nedeni ise Suudi Arabistan'ın terörizm ile bağlantılı suçlardan ölüm cezasına çarptırdığı 81 erkeği geçen hafta bir gün içinde idam ettiğini ilan etmiş olması. Geçen hafta biz ha. bu programı yaparken galiba evet, ilan reform, etmişti. Reform. Hemen, hemen arkasından da zaten Boris Johnson'la güzelce anlaştılar, görüştüler bir tane başbakanıyla ve o gün 3 kişiyi daha idam etti. Boris Johnson'la anlaşarak Aha, evet Boris Johnson oraya gitmişti değil mi? Oraya gitti ben insan haklarını da sordum tabii konuştuk konuşmaz mıyız hiç demişti. İstirak etmiş midir acaba törenlere bu idam törenlerine? Zannetmiyorum canım onu kaldırmaz. Kanlı oluyor değil mi? bu Kafa kesiyorlar falan Kafa kesiyorlar evet Evet Peki e, dilerseniz bu kanlı karikatürlere kısa bir e, kan arası verelim ve karlı bir e, karikatüre bakalım. E, geçen haftanın sonuna doğru o başlayan e, o kar yağışı ve soğuk hava e, akımı e, İstanbul olmak üzere başta pek çok ilimizde hayatı tabii ki olumsuz e, etkiledi. Ee, özellikle cuma, cumartesi günü e, yazılı basının ağzıyla konuşacak olursak, kar yağışı hayatı tamamen felç etti. Ee, cadde ve sokaklarımız tam bir sessizliğe büründü falan. Fakat bu soğuğa ve kara rağmen sessiz kalmayanlar, e, aylardır sürdürdükleri eylemlerine ara vermeyenler oldu. Ee, Murat Sayın, karikatürcü Murat Sayın, sosyal medyada paylaştığı karikatürüyle, bu sessizliği kıran Boğaziçi Üniversitesi'nin e, o azimli akademisyenlerini selamladı. E, şimdi Murat Sayı'nın karikatüründe e, saçları kırlaşmış bir akademisyeni dışarılarda bir yerde e, ayakta dururken ve profilden görüyoruz. Kar yok bu karikatürde ama e, yine de havanın rüzgarlı olduğunu, e, akademisyenin sırtındaki o pelerinin... E, Cümleniş. Uçuştuğunu rüzgardan ve evet. saçları da hatta kır saçları da uçuşuyor. Ee, bacaklarını da hafifçe şey, iki yana açmış e, bu kişi. Elinde bir pankart tutuyor. Biz göremiyoruz, yandan olduğu için pankartta ne yazılı onu göremiyoruz. Fakat ah, kendisi. Evet. Vazgeçmiyoruz. Ha evet, vazgeçmiyoruz. Evet. Kararlı bir ifadeyle de soğuğa ve rüzgara karşı direniyor. Yani bu şekli, bu duruşuyla sanki hatta bir süper çizgi roman kahramanı, bir Superman, Batman gibi falan öyle bir kahramanı andırıyor. Fakat biz pankartta yazılı olanı görmüyoruz ama yere düşen gölgesini gayet iyi görebiliyoruz. Murat Sayın bu akademisinin yere vuran gölgesini bir ağaç şeklinde çizmiş. Yani malumunuz bir ağacın toprağa saldığı kök ne kadar sağlamsa gövdesi de o kadar dik durur. Bu mesajı e, veriyor tabii. E, karikatürdeki bu Kahraman Akademisi'nin de kökleri bir ağacınki kadar sağlam e, olmalı ki karşıdan esen o soğuk rüzgara ve yağan rağmen dimdik ayakta durabiliyor diyebiliriz. Galiba Cuma günü e, dinlenişin e, 439. günüydü ve e, 300, 300. kere e, akademisyenler Boğaziçi e, Üniversitesi'nde bir araya gelip rektörlük binasına sırt çevirdiler. Yanılmıyorsam 300. 300. kere diye okudum. Evet. evet ve o videoda inanılmaz görüntüler vardı gerçekten. Evet. Muazzam bir kar, fırtına görüntüsü evet. vardı. Rüzgar vesaire. Ve ona rağmen akademisyenler devam ediyordu. Ellerinde pankartları tutmaya. Ben de pankartın üzerindeki yazdığı eksik söyledim. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. İd evet. Ee, Murat Sayın da çok güzel çizmiş gerçekten. Ee, kara yer vermemiş ama o e, ağaç gölgesi her şeyi anlatıyor. yani Yine çok gerçekçi. Gerçek olmayan fakat gerçekçi bir karikatür bu da. Ee, şimdi e, kanlı ve kar, e, karlı karikatürlerden sonra e, savaş karikatürlerine geçeceğiz ama daha önce karlı. Yani daha doğrusu konusu kar olan umut verici, iç, ferah, iç ferahlatıcı, iştah açıcı bir karikatürle devam etmek istiyorum. Yani o şeye kar yılı, var yılı dememişler ya büyüklerimiz. Şimdi bu, bu karikatürümüzü de Gazete Pencere'den e, Bülent Çelik e, çizdi. E, Bülent Çelik bu karikatürü çizmek için de ta Paris'e kadar gitti mi e, onu bilmiyorum ama karikatürün arka planındaki silüetler, bu Eiffel Kulesi, Zafer Takı gibi e, tipik e, Fransa diyeceğim, Fransa silüetleri artık. E, olayın Fransa'da geçtiğinin ipucunu veriyor. Karikatürümüzün kahramanı ise Hazine ve Maliye Bakanımız e, Nurettin Nebati. E, bir meydanın orta yerinde kurulu küçük bir satış standının başına geçmiş. Ki Fransa'da çok yaygındır bu. Bütün kentlerde böyle standlar kurulur. Nurettin Nebati'de geçmiş böyle bir standın başına. Önünde tek sıra olmuş iş insanı kılıklı adamlara satış yapıyor. Peki ne satıyor? Standın üzerindeki Turkey pankartından Türk mallarını pazarlamakta olduğunu rahatlıkla anlıyoruz. Hindidir o Peki... hindi. <gülüyor> <gülüyor> Türk, Türk, çünkü ül <gülüyor> Aslında... ülkenin adı değiştirildi biliyorsunuz. Bunu bana sordular. Türkiye mi yaptınız evet. ülkenin adını diye? Evet. <gülüyor> Yurt dışından sordular. Neyse. <gülüyor> Yok hindi satmıyor. Hindi satmıyor. Ee, maliye Bakanımız. Maliye ve Hazine Bakanımız. Ee, fakat Türk mallarını pazarlıyor. Peki Özdeş kaça satıyor bu malları kaça ki satıyor? insanlar böyle kuyruğa girmişler onu da standın hemen alt bölümünde asılı o bank pankartın üzerinde okuyoruz Best pankart işte böyle dizilmiş normal e, bu şekilde olur ne alırsan bir lira diyor orada standın altında. Şimdi Türkiye'de kaldı mı acaba ne alırsan bir liracılar diye merak ettim. Gerçekten merak ettim. Araştırdım biraz. Ee, hala var evet. Bazı ılır zıvır plastik böyle ne işe yaradığı e, tamamen belirsiz ve gereksiz bir takım metraları hala bir liraya alabiliyorsunuz. internette bulabilirsiniz. Fakat asıl geçerli olan slogan şimdi ne alırsan on lira. Orada evet. e, bayağı çeşit var yani. Bu yani, tür <gülüyor> evet, güzel. Ne alırsan sana lira. Şimdi karikatürün e, neden çizmiş Bülent Çelik? E, geçen hafta hazine ve maliye bakanı e, e, 16 Mart'taydı, Fransa'nın e, Cannes kentinde düzenlenen Göder e, uluslararası yatırımcı toplantısındaki yabancı yatırımcılara umut vaat eden güzel e, sözleri üzerine çizmiş bunu e, Bülent Çelik. Ee, ne demiş e, bakanımız? Bir problem mi yaşadınız? Rahat olun. En sevdiğim konu yatırımcılara zorluk çıkaran mevzuat ya da bürokrasidir. Hep beraber kavga edelim. Bürokrasiyi alaşağı ederiz. Arkamızda cumhurbaşkanımız var. Rahat olun. Mevzuatı da değiştiririz. Cumhurbaşkanlığı sistemi içerisinde hızlı adımlar atıyoruz. Falan filan diye böyle giden bir konuşma. Evet. Güzel değil mi? Tabii iktidarın ilk yılı tabi maliye bakan. <gülüyor> ama yine de yani işiniz keyfiniz yerine geldi değil mi bu baharın ilk gününde? E, tabi öyle de kendisi de bir bürokrat değil mi? E, evet. Bürokrasiyi alt edecek bir bürokrat. Evet. Zaten bir... hep böyle savaşı savaşçılar iç savaş, durdurur. İç savaş ama bu. O zaman. Ama hep yani savaşı savaşçılar durdurur. Doğru. Barış barış adamları değil. Dolayısıyla e, güveniyoruz. Evet doğru. Savaş suçlusu olarak bir Putin'i ilan ediyoruz gayet yerinde bir şekilde ama George W. Bush, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, George Tenet CIA direktörü falan onları da saymıyoruz değil mi? Niye sayalım ki? Evet saymıyoruz. Bunları açık eden şeyi ne savaş suçu sayıyoruz ama evet. cümlenci ve yargılayıp 175 yıl yatıracağız şimdi bir Amerika Birleşik Devletleri'nde evet. bu savaş evet. suçlarını açığa çıkardığı için. E, vallahi bunlar gerçekler tabii. Yani diyeceğim bir şey yok. E, ben e, gerçekçilikle ilgileniyorum. <gülüyor> Peki. Şimdi artık savaş karikatürlerimize geçebiliriz. Yani maalesef bu o bolca tank karikatürleri anlattığımız dördüncü programımız oluyor. Evet. Yani aradan bir ay geçti. Bir ay geçmiş. Evet. Üç evet, günde oldu. biter deniyordu. Evet. Putin Ukray Ukrayna'yı ezip geçecek falan filan. 24 Şubat günü başlamıştı. Ezip hala Putin'e bütün... binalar, bina filan şehir merkezi. Bir yani, şey evet. 10 milyon göçmenden fazla, 10 milyondan fazla insan göç yollarına düştü. Bir buçuk milyon çocuk. Evet, onlardan bazıları geri dönüyor, ee, savaşa katılıyorlar. Ee, o da var. Yani e, ezip geçememiş aslında. Ee, geçmeye çalışıyor. Fakat ne yazık ki acılar çekiliyor. Şimdi anlatacağım karikatür yine Hollandalı Royars'ın karikatürü. O da Ukrayna'yı bir cevize benzetmiş. Yani. Kelimenin tam anlamıyla bir çetin cevize benzetmiş. Royars'ın karikatüründe kocaman bir el ve o elin sıkmaya çalıştığı bir ceviz kıracağı görüyoruz. Elin kimliği malum bir Rus askerinin kamuflaj motifli ve yine Rusya kokartlı ceketinin Kodundan çıkıyor. Öte yandan bu elin ceviz kıracağı vasıtasıyla kırmaya çalıştığı ceviz ise o da ayrı bir sembol. Ukrayna isim geliyor. Çünkü o ceviz, o cevizin alt kısmı sarı, üst kısmı da mavi. Yani Ukrayna'nın bayrağının renkleri. Peki ne olmuş? Ee, Ukrayna cevizi sağlam, kırılmadan dururken harika tabi bu, ceviz kıracağı e, yer yer çatlamaya başlamış. Birazdan dağılıp parçalanacakmış gibi bir görüntüsü var. Yine wishful thinking diyeceğim ben buna. E, hatta yani kıracak sadece kendisi değil onu tutan askerin eli de elbisesinin kolu da çatırdamaya çatlamaya başlamış. Hatta el bayağı dökülmeye başlamış. Evet el yani. dökülüyor. Gerçek böyle mi acaba? Yani şimdi bildiğimiz tek şey savaşın uzadığı ve dediğin gibi insanların acı çektikleri 10 milyon göçmen yani inanılır gibi değil. Kimler parçalanacak, kimler dağılacak? Onu da bir zaman gösterecek ve ne yazık ki tarihi de her zaman olduğu gibi galip gelenler yazacak değil mi? Şayet galip gelen olursa da. Evet, İsrailli karikatürcü Michel Kishka. Çok eski fakat bir o kadar da ünlü ve ödüllü bir filme göndermede e, bulundu e, bu hafta sonu. Sözünü ettiğim film e, ünlü bir Rus yönetmen Eisenstein'ın Potemkin zırhlısı evet, filmi. Evet. 1925 yapımı. Sessiz bir film bu. Ve e, 1905 yılında Rusya'nın Karadeniz'deki Potemkin adlı savaş gemisinde çıkan e, ayaklanmayı anlatır. Gemenin mürettebatı, o çağ rejimine bağlı subaylara karşı bir e, direniş, bir ayaklanma başlatırlar ve gemiyi de ele geçirirler. E, i̇şte ondan sonra. Devrimi. Öncesi, öncesi, öncesi, öncesi. Peki. Yani bu e, tamamen e, Çarlık Rusyasını eleştiren bir filmdir. Ee, filmde işler çok dramatik bir ara alır. Yani ben burada filmi anlatacak değilim. Fakat filmin öyle bir sahnesi var ki paylaşmak istiyorum. Ee, i̇zleyen hemen herkesi de çok etkilemiştir bu sahne. Ben bu filmi çok genç, yani henüz gençken, 16-17 yaşlarında ilk kez o zaman izlemiştim. Ve ne yalan söyleyeyim, pek fazla bir şey de anlamamıştım. Fakat... Ee, o Odessa Limanı'nın merdivenlerinden o, uzun bir merdiveni vardı böyle Odessa Limanı'nın. Ee, korkunç e, bir katliam sahnesi var filmde. Ee, yıllar boyunca ben onu hiç unutamadım. Zihnimde kazındı kaldı e, o sahneler. O uzun ve hiç sonu gelmeyen merdivenlerde kaçışan insanlar merdivenin hemen başında e, yukarıda tek sıra dizili e, ellerinde tüfekleriyle beyaz kıyafetli Çarın askerleri ve bunların e, o sivillere ateş açarak böyle yavaş yavaş aşağı inmeleri. E, aşağıda ise ellerinde bu defa kılıçlarıyla at üzerinde bekleyen süvariler var falan. E, bunlar da e, kurşunlardan kaçan insanları e, kadın çocuk yaşlı demeden kılıçtan geçiriyorlar falan. E, korkuş e, sahneler. Ee, bir küçük çocuk e, vuruluyor, annesi onu kurtarmaya çalışıyor, kucaklıyor falan. Ee, gerçekten son derece yine hep aynı şeyi söylüyorum. Realist hazmı e, zor gerçekçi sahneler. Fakat işte tam katliam bitti artık sona gelende derken bu kez de ortaya bir bebek arabası çıkıyordu. Evet. Sepet şeklindeki o eski tip bir puset e, sahibi Annesi, anne kurşunlara hedef oluyor. E, o, bebek, e, o bebek arabası da içindeki bebekle birlikte merdivenlerden aşağıya doğru yuvarlanmaya e, başlıyor. İşte zihnime kazanan ve yıllarca unutamadığım e, sahneler bunlardı. Ben de burada şimdi karikatür programı yapıyorum. Hay <gülüyor> Neyse. E, işin tuhafı e, yıllar sonra filmi tekrar izlediğinde aynı duyguları yeniden yaşadım Yani çok enteresandır. Bir sürü filmi izlediğim halde e, yani bu muydu falan diye çok film var. Fakat Einstein'ın herhalde farklı kılan, onu mükemmel kılan özelli, özelliği de bu olmalı diyorum. Her neyse. E, Kişka'nın karikatürüne dönelim. E, Michel Kişka e, o demin anlatmaya çalıştığım e, Einstein'ın o merdiven sahnesini yeni baştan yaratmış. Merdivenlerde yatan e, kurşunlanmış insanlar ve aşağı doğru e, süratle yuvarlanan o e, sepet bebek arabası e, karikatürün tamamı böyle gri e, tonlarla eklendirilmiş. Sadece Bebek arabasının sepeti ve te tekerlekleri bembeyaz. Ee, onun içinde yatmakta olan, uyumakta olan bebeğin battaniyesi ise e, sarı ve mavi. Yani mesaj çok aşık ee, ve bu mesajın ulaşması gereken asıl kişi bence yani Putin. O da bu karikatürün içinde yer alıyor. Evet, Putin merdivenlerin hemen sağındaki korkuluktan e, kocaman kafasını uzatmış. İfadesiz bakışlarıyla bu korkunç manzarayı izliyor. Öbür tarafta da Zelenski izliyordur belki. Yani karikatürün çizildiği taraftan. Odessa da geçtiğini ben unutmuştum. Şimdi sen söyleyince hatırladım. Tekrar iyi oldu. Odessa'nın durumu da felaket. Yani ee, Selç... Yakın. Yani evet, Selçuk vaziyette. O Mariupol kenti şu anda darmadağın ediliyor. Odesa'ya ee, saldırı e, ihtimali tabi belirdi. Çok... Bütün bir kentten fotoğraflar paylaşıyorlar. Her tarafta evet. barikatlar vesaire evet, evet, evet, evet. Henüz bir çatışma olmasa da durum böyle. Biz de böyle e, heyecanla televizyon başında izliyoruz. E, ama hiç olmaz. Ee, Rusya'da değiliz. Rusya'da böyle bir şey izlemek e, imkanı yok. Heh, oraya geleceğim şimdi. Muhalif Rus karikatürcü e, Sergey e, Elkin. Onun da Rusya'da olup olmadığını bilmiyorum ama e, gerçekten muhalif bir karikatürcü ve tek e, sanıyorum şu anda çizimleri yayınlanan yani Rusya dışındakiler hariç. Ee, Elkin e, 90'larda Rusya'da bir gazetenin e, genel yayın yönetmeni olarak başlamış e, Fakat hemen sonrasında da karikatür e, çizmiş Ve bunlar da e, yayınlanmış Halen e, Moskova'da e, çalışıyor mu bilemiyorum ama Alman e, Deutsche Welle için karikatürler çiziyor e, Savaşın başından bu yana da neredeyse her gün e, Çizdiği karikatürlerle Putin'e e, muhalefet ediyor ve savaş karşıtlığı yapıyor. Geçen hafta yine e, Deutscheverney için çizdiği bir e, karikatüründe Rusya'da yayın yapan o kanal 1 de e, canlı yayın sırasındaki e, savaş karşıtı pankartı açan e, yayıncı editör e, Marina Ofsyanikoobu e, çizdi. Daha doğrusu e, o pankart atışma sahnesini nereden canlandırmış e, karikatüründe. Ee, bu karikatürde Rusya'daki bir evde biraz önce e, de, konuştuğumuz gibi sıcak ve rahat odasında televizyon izlemekte olan e, orta yaşlarda bir e, çift görüyoruz. Rus bunlar e, çünkü Rus televizyonunu izliyorlar muhtemelen yani. E, Rus televizyonunu biz burada izleyemiyoruz değil mi bilmiyorum ama. E, neyse karı koca e, rahatça kanapelerine kurulmuşlar. Kadın elindeki şişlerle e, bir yandan kazak örüyor falan bir şeyler örüyor. Adam ise pijama terlik e, pozisyonu vaziyetinde. Eşinin yanında oturuyor. E, fakat her ikisinin de gözleri böyle fal taşı gibi açılmış. Televizyondaki görüntüye bakıyorlar. Televizyonda ne var? O meşhur sahne var tabii. E, speaker kadın, o da şaşkın. Konuşamıyor. Fakat ağzından çıkan e, dilini görüyoruz. Bu dil oldukça uzun. Böyle ucu çataldı bir sürüngen dilini andırıyor. Bir sürüngenin dilini andırıyor. Yunan dili gibi falan. Ee, ve onun üzerinden böyle e, geçip salona doğru uzanan iki el var. O iki el pankart tutuyorlar. Ee, salona doğru uzanan diyorum. Zira spikerin arkasındaki kadın ki artık kim olduğunu da biliyoruz. Kollarını uzatmış pankartı televizyon ekranının dışına çıkartarak İzleyenlerin gözlerine, taa burunların dibine sokuyor. Peki ne yazıyor pankartta? Ee, Rusça Kiril alfabesiyle şöyle tercüme ettim. Burada yalan söylüyorsun diyor. Burada sana yalan söyleniyor. Evet. Çevrilebilir de. Evet. <gülüyor> bilemiyorum. Yani ben, ben öyle çevirdim. Ee, doğrusu tam doğrusu Rusçasıyla ne nasıldır bilmiyorum ama e, böyle çizdi karikatürist Sergey Erkin. Televizyoncu Marina Osyankov'un o cesurca giritim, e, girişimini. Bu arada e, Marina'da gözaltı alınmasının ardından e, ki 14 saat sürmüş o sorgusu. E, demin sen özdeş 200 dolar dedin. Ben 30 bin ruble diye e, okudum bir yerlerde. Belki 30 bin ruble 200 dolara tekabül eder bilmiyorum. Evet, evet öyle olması lazım. Çünkü Guardian'dan biz de okumuştuk. 200 sterlin. Eee Evet. Onlar çevirmiş yani. yani. O, o da o Kari. da tuhaf değil mi? Yani hemen evet. serbest bırakılması. E, Şimdilik falan. tabii çünkü bütün dünyadan e, şey geldi. Destek geldi Rusya'dan vesaire de. Ama sonra ne olacağını bilmiyoruz. Ama özgürlük var, demokrasi var Rusya'da normal yani kadın da evet. kendi duygularını ifade etmiş yani. Anna Politkovskaya'yı da hatırladım. Önce zehirlenme girişilmişti, onu kurtarmıştı son anda. Ondan sonra evinin önünde öldürttü Putin aleyhine çok. Evet. Yazılar yazıyordu Anna Politkovskaya. Evet. Peki e, vaktimiz kalmadı galiba ben e, son olarak çok kısa hızlıca bir e, küçük karikatür daha anlatmak istiyorum. Küçük dedim aslında çok büyük bir karikatür. Çizeri çok küçük. E, Çizlerin adı Vika Bozok. Kendisi Ukraynalı Bozok. ve henüz Bozok. Bozok mu? Bozok. Bozok. Vika Bozok. E, Ukraynalı ve henüz sadece 7 yaşında. Yani çocukların çizdiği resimler çok naif ve gerçekçidir. Ee, onlar karikatür niyetini çizmeseler de e, bunlar e, hakikaten karikatür gibidir ve çok işten çok samimidir. Ee, insanla, in, insan etkilenmeden edemez. Yani ben çok ülke ve kentteki buna Ramallah'taki bir mülteci kampındakilere de dahil ediyorum. Oradaki küçük çocuklarla e, çalışmalar yaptım falan gördüklerim. Hep böyle yani e, böyle bir şansım oldu. Özellikle 5-8 yaş aralığındaki çocukların e, ne kadar içten ve güzel isimler yaptıklarına tanık oldum. Tanıklık ettim. E, yani Picasso'nun klişeleşmiş bir sözü vardır hani Rafael gibi e, resim yapmak dört yılımı aldı. Bir çocuk gibi resim yapmaksa bütün ömrümü demiştir zamanında. Evet. Bütün Picasso da çok iyi bir karikatürist aslında. Her neyse yedi yaşındaki bu küçük Vika Bojok'un e, çizimine gelince kendisi e, Ukrayna'nın güneyindeki Herson şehrinde oturuyor ve Herson şehrini ki şu anda galiba işgal edildi Ruslardan korumaya çalışan bir insan kalkanını resmetmiş bu resimde resim karikatürde diyelim resmin arka fonunda bombalar ve füzeler altında büyük binaları görüyoruz en soldaki bina ve ağaçlar tutuşmuş bile dumanlar çıkıyor. Yine o yönden yani sol taraftan caddeye Rus tankları giriyor. Hepsinin gövdesinde kocaman Z harfleri var. Tankların önünde de silahlı bir, bir takım askerler var. Ellerindeki e, silahları önlerindeki kalabalığa doğrumuş duruyorlar. Kalabalık ise geri adım atmıyor. Hepsinin e, elinde hemen hepsinin elinde Ukrayna bayrakları. Rus askerlerinin ve tanklarının önünde dimdik duruyorlar. İşte 7 yaşındaki Küçük Ukranyalı Vika Bojok'un yüzünden kenti korumaya çalışan bir insan kalkanı diyorum. Evet, oylamaya vakit kalmadı ama ben hemen sonucu bildireyim. Son karikatür Vika Bojok. Peki. Teşekkür ediyorum. <gülüyor>